Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 68. Bölüm 1958 yılıydı. Hacca gitmek üzere ihrama girdim. Hacı Hafız Efendi'nin son günleriymiş. Kendisine ala asmaldık deyip elini öpmek için uğradım. O sırada 110 yaşındaydı, şuuru tamamen yerinde, aklı başındaydı. Beni ihramlı görünce ağlamaya başladı. Allahım bana ne istedimse verdi, ne istedimse verdi. İstanbul'un en güzel mesirelerinde ömrüm geçti, en güzel suları içtim, en güzel talebeleri yetiştirdim. En güzel hafızlardan kelam-ı ilahiyi dinledim. Alimlerden manalarını öğrendim. Sonunda son nefesimi Medine-i Münevvere'de vermek isterdim. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak ne lütuflarda bulunmuş. O da olur inşallah. Şimdi ben de ihramımı hazırlamıştım. Hacca gidecektim ama Mahmut baba gitmek gelmemek olur dedi. ''Oğlum Allah'ım hem götürmeye hem getirmeye kadir değil mi?'' dedim ama... ''Mahmud'un mülahazası yerindedir. Demek gidersem gelemeyeceğim.'' Mekke-i Mükerreme'ye gece gidecektik. Akşamla yatsa arasında tekrar ziyaretine gittim. Ateşler içindeydi. Oğlu Mahmud Efendi'ye dedi ki... Mahmut oğlum bir parça buz bulabilirsen iyi olacak. Ayaklarımın altı yanıyor. Mahmut efendi o sırada 60 yaşlarındaydı. Hemen koştu. Kısa zamanda nereden bulduysa bir parça buz getirdi. Buzu bir havluya sarıp da ayaklarını o havluya koyunca eğimli Hafız Hasan efendi oğlu için şöyle dua etti. Ya Rabbi Ben Mahmut'tan razıyım Sen de ol Amin Ali Ulvi Efendi Mahmut'un bana çok hizmeti var Gerçi ben sert bir insanım Büyük dağın büyük kışı olur Mahmut'un da sert babadan aldığı dua Yumuşak babalardan alınan dua gibi olmayacak Şahit olun Ali Ulvi Şahit olun Allah'ıma söz veriyorum Ya Rabbi Baba hakkını sorma Mahmut'tan Mahmud'un bana çok hizmeti olmuştur Allah'ım ben mahmuttan razıyım Sen de ol Efendim bizim otobüs kalkıyormuş Beni çağırıyorlar Müsaadenizle hakkınızı helal eder misiniz? Gel de senin Hacerül Esved'i görecek gözlerinden bir öpeyim Peki efendim Lebbeyk Allahümme Lebbeyk dedikçe... ...benim günahlarım için de Rabbimden af diler misin? İnşallah efendim, inşallah. Benim haklarım helal olsun. Hadi, bekletme arkadaşları. Allah'a emanet olun. Hacı Hafız Hasan Efendi... ...1907'de Sultan Abdülhamit devrinde medine vereye gelmiş. O sıralar 60 yaşındaymış. Kütüphaneye müdür olmuş. Cihan Harbi sonunda Fahri Paşa'nın Medine'yi müdafaa ederken... ...sivil halkı başka yerlere göndermesi sırasında... ...kütüphaneyi de alarak trenle Şam'a gitmiş. Oradan Adana'ya geçip hadisat sükünete kavuşuncaya kadar... ...birkaç sene burada kalmış... ...ve durum müsait olunca tekrar kütüphaneyle birlikte Medine'ye dönmüş. Vefatına kadar da buradan ayrılmamış. O sene hacca gidememesi çok üzmüş onu. 110 yaşında vefat ettiğinde... 51 defa hacca gitmişti. Bunların 35'ini deve sırtında yapmış. Daima bir kafilenin bir kervanın başı olurdu. Kervanın mesulü o olurdu. Kafilesi Eyni Hacı Hafız Efendi'nin kervanı diye meşhurdu. Peki o haç sezonunda Hasan Efendi öldü mü? Evet. Vefat etti ve cennetül bakiyaya gömüldü. Özür dilerim ama... Şeyhülislam Arif Hikmet Bey kütüphanesinin masrafları nasıl karşılanıyordu? Şeyhülislam Arif Hikmet Bey merhum kütüphanesini yaptırınca buranın bakımı temizliği gibi hizmetlerinde çalışacak olan vazifeliler için vakıflar tahsis etmişti. İstanbul'da bu vakıfları idare eden nazırlar, mütevelliler elde ettikleri geliri medine imine veredeki vazifelilere gönderirlerdi. O dönemde maaşlar bu tahsisattan karşılanmış anlaşılan. Peki maaşların kesilmesi nasıl oldu? 1934 yılında Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti bütün vakıf mallarına el koymuştu. Böylece Medine'deki kütüphanenin geliri kesilmiş oldu. Aynı yıl Konya'da Tekke mahallesindeki mescidin vakıflarına el konulduğu için babam da maaşsız kalmıştı. Ondan sonra kütüphanenin her işini kendi mi yapmış? Kendi yapmış. 23 sene maaşsız idare ettikten sonra hastalanınca oğluna vasiyet etmiş.'' ''Oğlum ben ölürsem müracaat et, marifteki maaşını buraya çevirt. Gel kütüphaneye devam ettir. Seni buraya müdür tayin etsinler. Allah bırakmaz, korkma.'' demişti. ''Bu olabildi mi?'' ''Oldu.'' Mahmut Efendi marifteki maaşıyla burada görev yaptı. ''Görevi sonra siz aldınız.'' Ve siz de buradan ayrıca maaş almadınız. Öyle oldu. Eğilin hoca efendi başkaydı ama. Tarihten bir yaprak değil, muhteşem ve muazzam bir ciltti. Haliyle, kaliyle, takvasıyla, sehavetiyle, mertliğiyle, sözünden ölür de dönmez sadakatiyle bambaşka bir alemdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Birinci Cihan Harbi sonunda Medine boşaltılırken kitaplarla birlikte Şam'a, oradan Adana'ya gittiğini söylemiştiniz. Bu Fahrettin Paşa'nın Medine savunmasıyla alakalı bir konu. Birinci Cihan Harbi'nde Medine'nin düşman tarafından muhasara edileceği anlaşılınca... ...Fahri Paşa şehirdeki sivil halkı çeşitli yerlere gönderir, şehri boşaltır. Neden? Savaşta her şey olur Muhasara uzun sürebilir mevcut erzakımız askere ancak ya yeter ya yetmez. Sonra Medine halkı açlıktan kırılır da suçu günahı bana ait olur diye çok lüzumlu olanlar hariç herkesi şehir dışına gönderiyor. O zaman Medine'nin nüfusu ne kadardı? Yani nüfus kayıtları var mıydı? O zaman Medine'de 85 bin nüfus varmış. O sırada açık olan demiryolu neresi varsa Tebük, Man, Amman, Şam, Halep, Hamah, Humus, Adana, Tarsus... ...neresi olursa halkı göndermiş. Peki kütüphanenin taşınması zor olmamış mı? Eğne Hafız Hasan Efendi Fahri Paşa'ya çıkıyor. Paşam, bizi gönderiyorsunuz ama kütüphane ne olacak? Yarın Allah korusun bir şey olursa, medeviler bu kitapları yağmaya ederler. Yazık olur. Ayrıca Arif Hikmet Bey'in veresesinden Ziver Bey, aynı gerekçeyle altmış küsür el yazması çok kıymetli eseri aldı götürdü. Bunların nereye gittiğini de bilmiyoruz. Hmm, demek öyle. Demek bu eserler çok kıymetli. Evet efendim, çok kıymetli ve tek nüsey eserler var. Bu çok önemli dediğimiz eserler kaç tane olabilir? Beş bin el yazması, iki üç bin kadar da matbu eser olabilir. Size yardımcı verelim. Bu eserleri sandıklara yerleştirin. Uygunsa sizi Şam'a gönderelim. Nasıl müvafık bulursanız efendim. Yeter ki kitaplar zayi olmasın. Emanettir. Kitaplarla birlikte Şam'a giden hoca efendi kitap sandıklarını Sultan Selim tekkesinin mahzenlerine yerleştirir. Medine'den gelen eşraf ve ayağına teslim, tembih ve emanet ettikten sonra kendisi Adana'ya gelir. O karışık ortamda ne yapılabilir ki? Adana'da eğinli Hafız Hasan Efendi, Medine'den gelmiş eski kurralardan diye sevilir ve Ulu camiye imam yapılır. İstanbul'dan davet edilir ama gitmez. Adana'da Kur'an-ı Kerim ve ilmi kıraat okutmaya başlar, talebeler yetiştirir. O insanlar her şartta, her ortamda mutlaka talebi yetiştirmeyi hiç ihmal etmemişler. Kendileri için yaşamamışlar. Hoca yiğit bir adamdı. Uzun boylu, heybetliydi. Yeniçeri ağalarına benzerdi. Heybetli ama sevimliydi. İyi ata binerdi. O günlerde Adana'da Ermeniler şımarmış. Bir gün atla dolaşırken bir Ermeninin bir Türk'ü dövdüğünü görür. Attan iner, Ermeninin elinden türkü alır ve Ermeniyi polise teslim eder. Gücünü kullanmayı da biliyor demek. Maşallah. Bu arada Şam'dan gelen bir haber Hoca Efendi'yi bir hayli telaşlandırır. Hayırdır inşallah. Şam'ın meşhur nehri Bere'de taşmış. Sultan Selim tekkesini de su basmış. Eyvah! Kitaplar mahvolacak. Şam'da bulunan Medine ahalisi hemen koşmuş. Sandıkları mahzenden taşımışlar. Kitaplar ciddi bir zarar görmekten kurtulmuş. Harp sona erip yollar açılınca... ...Hacı Hafız Efendi de Şam'daki kitapları alıp... ...tekrar Medine-i Münevvere'ye dönmüş. Kitapları yerlerine yerleştirip... ...hizmete devam etmiş. Peki Medine-i Münevvere'ye gitmeden önce... ...İstanbul'da hangi görevlerde bulunduğunu biliyor muyuz? Valide Camii'nde imamlık... Fatih Camii'nde ikinci imamlık yapmış. İstanbul'un güzel günlerini de görmüş. O günleri hatırlayınca şöyle derdi. Arkadaşlar, bu gözler neler gördü neler. Onun için Türkiye'nin bugünkü acıklı manzarasını görmek beni hep ağlatır. Dayanamam. Görsem perişan olurum. Kendimden geçerim. Bayılırım. E bu gözler neler gördü neler dediniz ama söylemediniz. Fatih Camii'nin namazda ilk beş safını ulema ve müderrisler teşkil ederdi. Onların arkasında talebeler saf tutardı. Cami beyaz sarıklarla papatya bahçesi gibi olurdu. Ben imam vekiliydim. Baş imam vefat etti. Benim imam tayin edilmem beklenirken nereden iltimaslıysa başka bir zat geldi. Fakat alim olmadığı belliydi. Alim olmadığını nasıl anlamıştınız? Bir sabah namazını kıldırırken şaşırdı. Arkasından düzelttik. Ama alamadı, toparlayamadı, yanlış okudu. Cemaatin ön safında meşhur veşli hoca da bulunuyordu. Alimler alimi. Günün reisül uleması. İmam selam verdi, namazı bitirdi. Halbuki yanlış okumuştu. Arkaya dönüp bana yaptığı yanlışla alakası olmayan bir sual sordu. Ne sordu? Hacı Hafız Efendi dedi. Buradaki ma, nafiye mi, yoksa mevsule miydi? Siz ne cevap verdiniz? Ben cevap vermeden, tikveşli hoca patladı. Efendi, efendi, senin ilimle, nafiyeyle, mevsuleyle ne işin var? Güneş doğacak. Bu kadar insanın vebali var. Kalk, Kevser suresiyle kıldır şu namazı. Güneş doğacak. Sonra ne oldu? Namazı iade ettik. Fakat imam ertesi gün gelmedi. İstifa etmiş. 1946 senesinde Kahire'den Medine'ye yeni gelmiştim. Henüz 24 yaşındaydım. Eyinli Hacı Hasan Efendi'nin meclislerine katılıyordum. Kendisi o sıralar 98 yaşındaydı. Semaver çayını sever, çayı kesme şekerle içerdi... Çay içerken bile güzel sözlerle manevi güzellikler terkini derdi. Yahu bu dünyanın semaver çayı böyle olur da Havs-ı acaba nasıl olacak? Efendimiz bu noktayı bile nurlandırmışlar. Ümmetimin müminlerine, Cenabı Hak cennette öyle nimetler, öyle faziletler, öyle devlet ve servetler hazırlamıştır ki, o nimetleri ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş, ne de bir kimse hayal ve hatırına getirebilmiştir. İşte bu güzellikler, onların mukaddimesi. Dünyanın semaver çayı bu kadar güzel olursa, baharında hazan olmayacak o safa alemleri kim bilir nasıldır. O sırada henüz taze hurma çıkmamış, ben görmemiştim. Kuru hurma vardı. Ben de çayı hurmayla içiyordum. Siyah tatlı raihalı bir hurmaydı. Sordum. Hocam, bu hurmanın adı nedir? Ali Ulu, oğlum, o hurma savafidir. Peki efendim, rutab denilen taze hurma hangi ayda çıkar? Rutabı 15 Saratanda yemeye başlarız biz Hocam, rutablar içinde en sevdiğiniz hangisidir? Hilve ve Hileye. Bu iki rutabı çok severim. Mübarekler semaver çayı ile de çok güzel gider. İnsan yedikçe candan şükreder. Bunların tadı, zevki, feizi insanların ruhuna tesir eder. Efendim, bir tane de rutane rutabı diyorlar. Ali Ulvi, evladım. Biz erkeklerin yiyeceği hurmalardan bahsettik. Hanımların yiyeceklerinden bahsetmedik. Hiç efendim? Baklavaya nispetle bisküvi neyse, hilva ve hileyeye nispetle rutane odur. Rutaneyi bir kilo yeseniz kesmez, doyurmaz. Rutap dediğinizde baklava tadı, bal tadı olmalı. Anlatabildim mi? 68. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç, prediksiyon.